Ağuzzu bilyahe min Şeytanı ve naslayinuhu ve naslaferu ve nağuzzu bilyahe ve min siyata amadına. Men yehdihi Allahu ve men yudil falahadiyla. Ve eşhedu anna ilahillallahu wahtuhu la shirikala ve eşhedu anna Muhammedan abduhu ve rasuluhu. Ama bat. Fenn istaqal hadis kitabullah ve xayral hedi hedi Muhammedin sallahu ve sallim. Ve şerrel umuri muhtesatuhâ Ve kulle muhtesetin bid'ah Ve kulle bid'atin zalâle Ve kulle zalâletin finnâr Zebercet kitabının şerhinde Fitneler ve Kıyamet Alametleri bölümü Kerbela faciası başlığında kalmıştık. 1493 no. rivayet Ayşe radiyallahu anh'a veya Ummu Seleme radiyallahu anh'a'dan Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Daha önce yanıma hiç girmemiş bir melek eve yanıma girdi ve bana dedi ki, şu oğlun Hüseyin öldürülecektir. İstersen sana üzerinde öldürüleceği topraktan getireyim. Bunun üzerine bana kızıl bir toprak çıkardı. Bu hadis Bukhari ve Müslüm'ün şartlarına göredir. Ahmet bin Hanbel, Fadayülü sahabede rivayet etmiş, Elbani Es-Sahiha'da taric etmiştir. Emeviler, 1494 olur rivayet. Şabi Rahimullah dedi ki, Abdullah bin Ezzübeyr radiyallahu anh'a Kabe'ye sırtını dayamış halde şöyle derken işitti. Şu Kabe'nin Rabbine yemin ederim ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem falan kimseye yani el-hakeme ve onun neslinden doğanlara lanet etti. Bu hadis Bukhara ve Müslüm'ün şartlarına göredir. Ziyar-ı El-Muhtare'de Ahmet, Bezzar Bezzar ve Ahmet müsnetlerinde rivayet etmişlerdir. Elbani Es-Sai'a da Mughbi bin Hadi Cem'in Said'de tahric ettiler. Ümmetin birbirleriyle savaşması 1495 Vasile bin El Eska radiyallah dedi ki: Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza çıktı ve şöyle buyurdu. Benim en son öleceklerinizden olduğumu zannediyorsunuz. Halbuki ben sizin en önce öleceklerinizdenim. Beni birbirini helak eden ayrı topluluklar halinde takip edeceksiniz. Bu hadis Bukhara ve Müslim şartlarına göredir. İbn Bihasım ettiği hatta İbn İbn Ahmed Ebu Yala Taberani, Ahmed bin Hazlem Hadisü Levzaide, İbn Mende Emalisi'nde rivayet ettiler. Elbani sahih'a da Muhbil bin sayül Suyul Müsned'de tarjet etti. Evet Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam e, yani ümmetinden asabından önce öleceğini bildiriyor ve kendisinden sonra asabının Birbirini helak eden, yani birbiriyle savaşan kimseler olacaklarını e, söylüyor. Yani sahabe arasında olayların çıkacağını haber veriyor bu hadiste. 1496, Kurs bin Al-Kameel Huzayi dedi ki, Bir adam, Allah'ın Resulü, İslam'ın varacağı bir son var mı? dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Evet, Arap ya da Acem, hangi ev halkı hakkında Allah azze ve celle hayır dilerse o eve İslam'ı sokar buyurdu. Adam sonra ne olur dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sonra gölgeler gibi fitneler olur buyurdu. Adam vallahi Allah dilerse asla olmaz dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evet nefsim elinde olanı yemin ederim ki sonra saldırgan yılanlara döner birbirinizin boynunu vurursunuz. Diğer rivayette şu ziyade vardır. O gün insanların en hayırlısı bütün gruplardan ayrılan Allah'tan sakınan ve insanları kendisinin şerrinden uzaklaştıran mümin kimsedir. Bu da isbih harvemin usulinin şartlarına göredir. Müsaddet bin Muserhet Müsnedinde Ahmet bin Namber Tayalisi İbn İkn bin Humeydi Hakim İbn Bişeybe Bezar Taberani Mücemü'l Kebir'de ve Müsnedü'ş Şarmi'inde Ebunaym Delail'de Begavi Mücemü'sahabe'de İbn Bihas'ın El-Ahad ve'l-Mesani'de Nuaym bin Hammad El-Fitende Taha Şerhü Mushkilhaser'de İbn Bihaiseme Tarihü'l Kebir'de Hatib El-Bağdadi Telehisu'l Müteşabihte Peyhaki delalilün nübve ve el itikatta İbn Sakir tarihinde rivayetler Elbani Esaye ya da Mukbil bin Ali Cem'i Said'te tahric ettiler. Evet bu ilerleyen zamanları bildiriyor bu hadis. Yani e, Allah Arap ya da Acer hangi ev halkında hayır dilerse oraya İslamı sokar. Yani İslam'ın oldukça geniş kitlelere yayılacağını haber veriyor ne böyle. Sat verse bundan sonra da gölgeler gibi fitneler olacak. Ve ümmet birbirinin boynunu vuracak diye haber veriyor. İşte e, o zaman en hayırlısı, yani bu fitneler, Müslümanlar birbirine e, kılıç çektiği zaman, silah çektiği zaman en hayırlısının bütün gruplardan uzaklaşmak olduğunu bildiriyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. E, yani şayet kişi daha başka hazislerde bildirdiği gibi bu fitneler olduğunda başını kaldırıp baksa onun içine düşer diye bildiriyor. Çünkü insanlar oldukça duygusal, yani meselelere akıl ve delil nazarından bakmak konusunda zayıf insanlar. Bu gibi fitneler olduğu zaman ya dünyevi ya dini bir takım hisleri, kişiyi o fitnelerin içine alıp çekiyor. 1497, Hasan el-Basri Rahimullah, el Hittam bin Abdillahir-Rakashir Rahimullah'tan rivayet ediyor. Onlar, Ebu Musa yani El-Eşari radıyallahu anh, ile beraber savaşa çıktılar. Bir yerde konakladıkları zaman dedi ki, biz kıyametten önce her şey olacağını konuşurduk. Dediler ki, her şey nedir ey komutan? E Musa radıyallahu anh, dedi ki, adam öldürmedir. Biz dedik ki, bizim öldürdüklerimizden daha fazla mı? Zira biz yılda yüz binden daha fazla, Allah'ın dilediği kadar öldürüyoruz. Dedi ki, bu müşrikleri öldürmeniz değildir, lakin birbirinizi öldürmenizdir. Yani Müslümanların birbirlerini öldürmeleri. Dedik ki o gün akıllarımız yerinde olacak mı? E Musa Radyalan dedi ki o zaman halkının çoğunun akılları alınır. İnsanların düşükleri yönetici olur. Çoğu kendilerini bir şey üzerinde yani haklı olduklarını sanırlar. Halbuki bir şey üzerinde değillerdir. Vallahi bu zamana yetişirsem ne kendim ne de sizin için bir çıkış yolu bulamam. Sizleri Rabbimizin kitabında okuduklarımızın ve Nebimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bize vasiyet ettiklerinin dışına çıkmaktan sakındırırım. Bu fitneye girdiğimiz gibi hiçbir kana bulaşmadan çıkmamızdan başka bir yol bulamıyorum. Bu hadis müslimin şartına göredir. Yani e, hükmen merfudur bu. Eb i Musel Eşari, bunu şahsi görüşüyle söyleyemeyeceği için Allah Resulü'nün işittiğine binaen söylüyor. Hakim İbn-i Ahmed Ahmet bin Ambel, i̇bn Bişeybe Şeybe, Mamer Camii'nde, i̇bn Mace, İbn-i Mübarek, de Ebu Yala, Bezzar, Taberani, Mucem, Nevsat'ta Ebu Tahir el-Muhallis, el-Muhallisiyatta Beyhak-i Delalü'n-Nübüvve'de İbn-i Sakir tarihinde rivayet etmişlerdir. Elbani es da tarih etmiştir. Evet, yani o zaman akıllar alınır deniliyor burada. Yani halkın çoğunun akılları alınır. Akıllar alındı mı, delille hareket e, oradan kalkar. E, i̇şte o zaman Hislerle kişi haklı olduğunu zanneder ama aslında haklı değillerdir. 1498 El Misver bin Mahrame radiyallahu dedi ki Ömer radiyallahu bir mal getirmiş ve onu mescide koymuştu. Bir gün çıktı ve malı kontrol etmeye ona bakmaya başladı. Bu arada gözleri doldu ve bunun üzerine Abdurrahman bin Avf radiyallahu ey müminlerin emiri seni ağlatan nedir? Allah'a yemin olsun ki bu şükredilmesi gereken durumlardandır dedi. Ömer radıyallahu anh dedi ki, Allah'a yemin olsun ki bu malın verildiği her toplumun arasına mutlaka bir gün düşmanlık ve buz girmiştir. Bu eser Bukhar ve Müslüm'ün şartlarına göredir. Ebu Davud kitabu ı Züht'te, Muhafa bin İmran Züht'te, Ahmet bin Anbel Züht'te, Begavi Şer-ü Ma'mer bin Raşid El Cami'de, İbn-i Ebit Dünya İslahul Mal'de, Harayet-i Mül Ahlak'ta, Ebu Yusuf El Haraj'da, i̇bn Sakir tarihinde rivayet etmişlerdir. Namaz kılanlar birbirleriyle savaştığı zaman yapılacak şey. Aslında buna biraz önceki hadislerde işaret gelmişti. Ama daha açık ibarelerde bundan sonra hadiste geliyor. 1499 bin Hiraş Rahimullah dedi ki, Bir adam Huzeyfe Radyalan'a namaz kılanlar birbirleriyle savaştığı zaman ne yapayım dedi. Huzeyfe Radyalan dedi ki, evine gir kapını kilitle. Kim sana gelirse şöyle söyle, benim günahımla beraber kendi günahını yüklen. İbnebi Şeyben rivayetinde şu şekildedir. Şöyle söyle. Seni asla öldürmeyeceğim. Muhakkak ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım. Hakimin rivayetinde de şu ziyade vardır. Adem Aleyhisselam'ın öldürülen oğlu gibi ol. Bu eser Bukhara ve Müslim'in şartlarına göredir. Nuaym bin Hammad el-Fitrinde İbnebi Şeybe hakim Dula el-Kuna vel-Esma'da rivayetler Elbani İrval Galil'de tahric etti. Yani Müslümanlar birbiriyle savaştığı zaman bu fitne savaşlarında kesinlikle yani kişi evine girse bile bu fitneye bulaşanlar hiç kimsenin kanına bulaşmamak emrediliyor. Kureyş'e hilafeti vermemek için savaşılması. 1500'ün rivayet. Ayşe radiyallahu anh'a dedi ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle diyerek içeri girdi. Ey Ayşe senin kavmin ümmetimin içindeki kavmlerin hepsinden daha önce ve daha süratli bir şekilde bana iltihak edecekler. Yani bana katılacaklar. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem oturduktan sonra ''Ey Allah'ın Resulü, Allah beni sana feda etsin. İçeri girdiğinde beni korkutan bir konuşma yaptın.'' dedim. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ''O nedir?'' dedi. ''Ben de benim kavmimin ümmetin hepsinden daha önce ölüp sana iltihak edeceklerini söyledin.'' dedim. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ''Evet, durum böyledir.'' buyurdu. ''Ben bu neden böyle oluyor?'' dedim. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ''Ölüm onları biçecektir. Ümmet onlara halifelik vermemek için onları helak etmeye çalışacaktır.'' dedi. Ben senden sonra halk nasıl olacak veya o zaman halk nasıl olacaktır diye sordum. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem çekirge gibi kuvvetliler zayıfları yiyip tüketecektir ve durum kıyamet kopuncaya kadar da böyle devam edecektir buyurdu. Bu hadis Bukhar ve Müslüm'ün şartlarına göredir. Ahmet Bezzar, Mucem-i Lefsat'ta taberan rivayet etmişler Elbani Sahih'e da Muhbil bin A'l-Sahil-Müsnet'te tarih etmiştir. Yani kıyamete kadar bu böyle devam edecek. Ümmet içerisinde bu e, yönetim için savaşlar eksik olmayacak. Mekke'nin işgal edileceği 1501 Nol rivayet Said bin Amr, Reyno'la dedi ki: "Abdullah bin Amr radıyallahu anhu, İbnü Zübeyr radıyallahu anh, ya, geldi ve şöyle dedi: Ey İbnü Zübeyir Allah'ın hareminde haktan sapmaktan uzak dur Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu işittim. Orayı Kureyş'ten bir adam işgal edecektir ki o adamın günahları eğer insanların ve cinlerin günahları ile tartılsa, onlarınkini o adamın günahları tartar." Dikkat et, sakın o adam sen olmayasın. Çünkü sen kitapları okudun ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sohbetinde bulundun. Bunun üzerine İbnü i a dedi ki, ben de seni şahit gösteririm ki işte yüzüm Şam'a mücahid olarak gidecektir. Bu hadis bukhara müsmin Müslim şartlarına göredir. i̇bn Sakir tarihinde Hakim Ahmet İbn-i Şeybe, Musannef'te rivayet etmişler. Elbani Sayhada Muhbil Bin Adi, Sayül-i tarihci etmiştir. Kureyş'in yok olması 1502 oğlu rivayet Ebu Ureyre radıyallahu anh dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu Arap kabilelerinden en hızlı yok olacak olanı Kureyş'tir. Yakında kişi geçerken bir ayakkabı görür de bu Kureyş'te birinin ayakkabısıdır der. Bu hadis müslümin şartına göredir. Ebu Yala Ahmet İbn-i İbban rivayet etmişler. Elbani da Mukbil bin Adicam-ı Said'de tarih etmiştir. Tevhid kelimesini söyleyene öldürmenin yasaklanması 1503 Evs bin Evs Es-Sakafi radiyallahu anh'ten Sakif ile birlikte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldim. Bir çadırda oturuyorduk. Bir müddet sonra ben ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dışındaki herkes kalkıp gitti. Bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına girdi ve gizlice bir şeyler söyledi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem git ve onu öldür dedi. Adam dönüp giderken yanına çağırdı ve o kişi Allah'tan başka ibadete layık hak ilah olmadığına etmiyor mu diye sordu. Adam evet şehadet ediyor ama korunmak için söylüyor dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu bırakın öldürmeyin. İnsanlarla la ilahe illallah deyince kadar mücadele etmekle emrolun. Bunu kabul ederlerse işte o zaman hukuki ceza dışında canların ve mallarının dokunulmazlığı vardır. Muhammed bin Cafer dedi ki, şubeye sordum. Hadiste o kişi Allah'tan başka ilah olmadığına ve benim Allah'ın Resulü olduğuma şehadet etmiyor mu şeklinde risalet cümlesi geçmiyor mu? O da olduğunu zannediyorum ancak tam bilemiyorum dedi. Bu hadis Müslim'in şartına göredir. Nesai, Taberani, Ahmet, İbn-i Mace, İbn-i Şeybe, Fevaidinde İbn-i Zeyme, Darimi, Şerhumenlâsarda, Tahavi rivadetler, Mukbil bin Hadisayül Müsned'de tarih etti. Evet bu Kelime-i şehadeti söyleyip İslam'a giren kimsenin kendisinden küfrü veya öldürülmesini gerektiren, yani burada küfür söz konusu, çünkü öldürülmesi gereken hukuki cezalar, onlar sultana arz edildim mi uygulanır, onun kaçarı yok. Ama burada küfürle ilgili bir mesele söz konusu ediliyor. Yani o adamın nifa, münafık olduğunu gösteren bir şey, üzerine şikayet ediliyor. Yani söylediği şey demek ki öldürülmesini gerektirecek bir şey ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam önce onu git öldür diyor. Sonra kelime-i şehadeti getiriyor mu diye soruyor. Getiriyor deyince o bunu takıyı olarak söylüyor diye mukabele ediyor sahabi. Yani o da öldürmek istiyor. Fakat Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buna mani oluyor. Yani kelime-i şehadeti getiren kimsenin, kendisini İslam'a nispet eden kimsenin öldürülmesi bu şekilde yasak. Şimdi şöyle bir durum var, mesela böyle bir adam e, İslam devletinde sultana getirilir veya kadının huzuruna çıkartılır. Orada yapacağı iki şeyden birisi küfründe ısrar etmek, o durumda öldürülür veya hüccet ikamesi yapılır, tevbesi istenir, tevbe etmezse öldürülür. İkinci şey yine takiye yapması, yani e, söylediğinden ya inkar etmesi. Allah Resulü zamanında bazı münafıkların yalanlamaları gibi. Yani biz böyle bir şey demedik diyorlardı. haklar daha yetiniyor bunu söylediklerine dair. Buna rağmen biz böyle bir şey demedik diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunları öldürmüyordu. Bunu da yapabilirler. Münafıkça bir takiye yapabilirler. Böyle bir durum var. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunun akabinde bilmiyoruz ne yaptı. Yani acaba bu adamı getirtti, TBM'i mi çağırdı, o adam... İşte küfrünü inkar mı etti, yoksa görünüşte suri bir tövbe mi yaptı? Bu ayrıntılar yok burada. Bizde şu an bizim için bağlayıcı olan şey şu, La ilahe illallah, yani diye, Müslümanım diyen bir kimse, kendisinden küfür sadır olduğu zaman, alel öldürülmez, alel-ıttak tekfir edilmez, kadı huzuruna çıkarılır, orada da işte yapacağı durumlar var. Şimdi kadı yok. Kadı olmadığı için, yani İslam devleti olmadığı için, İslami kadı sistemi e, mevcut olmadığı için insanlar küfür olan sözleri çok rahat bir şekilde söylüyorlar. Küfür itikatları, küfür amelleri işliyorlar. Buna rağmen Müslüman olduklarını iddia etmeye devam ediyorlar. Bu hadis bu manada bizim için halen bağlayıcı. Yani la ilahe illallah diyene dokunmamak. Ta ki e, kadı bulunur da ve kadı huzurunda onlar küfürlerinde ısrar ederlerse. Çünkü kadı olsaydı bile e, birden fazla ihtimal vardı. Ya küfründe ısrar edecek veya çünkü kılıcı görecek, e, münafıkça tevbe edecek veya gerçekten tevbe edecek. Hucatikam edilecek. Belki gerçekten tevbe edecek. Biz bunların hiçbirini bilmiyoruz. Dolayısıyla bugün Kadı varmış ve bu üç ihtimalden sadece bir tanesi geçerliymiş gibi la ilahe illallah diyeni alevdak tekfir etmemiz söz konusu değildir. Ama biz eminsek ki küfür sözü söyleyen veya küfür fiili işleyen bu kişiler tekfirin şartları kendilerinde yerine gelmiş. Engelleri de onlardan kalkmış bizim nazarımızda. Böyle kimselere ancak münafık muamelesi yapabiliriz. Yani zahiren, siyaseten, bunlar ehli İslam'a mensupturlar, kendilerini İslam'a nispet ediyorlar, Yahudi ile Hristiyanlar değil veya dinsizler değil, İslam'a nispet ediyorlar. Böyleleri münafık gibi muamele görür, Müslümanlar bunlara karşı sakınırlar. Şimdi Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bizim böyle durumlara düşeceğimizi haber vermiş, bildirmiş. Yani o İslam tekrar garip haline dönecek derken, Buradaki gizli manalardan birisi bu. Yani münafıklar aleni bir şekilde nifaklarını, küfürlerini, bidatlerini, sapıklıklarını aleni bir şekilde işleyecek. Bunların arasında dinine bağlanan, kitaba, sünnete, tevhide sarılan Müslüman garip kalacak. Müslümanların arasında, yani kendisini İslam'a nispet edenlerin arasında böylesine garip kalacak. İşte yönetim onlardan taraf olacak, yönetimin başına münafıklar geçecek düşük insanlar geçecek. Yani her kabilenin yöneticisi münafıklar olmalıca kıyamet kopmaz diye buyuruluyor. Yani bir kabilenin, bir milletin, bir devletin başında münafığın yöneticisi olması ne demek? O topluluğun çoğunun münafık olduğu demektir. Yani onun gibi münafıklar bunu o başa getiriyor. Bu manadadır. Bunları haber vermiş Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ve bize sabretmeyi emretmiştir. Bunu yaptığın takdirde işte sahabelerden 52 kişi gibi ecir e, vaat ediyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yani e, bu konuda sabretmenin ceremesi büyük olduğu için, çekilecek sıkıntılar büyük olduğu için e, ecri de bu şekilde büyük. Yani sahabelerin çektikleri sıkıntılar da elbette büyük. Ama bu psikolojik sıkıntılar e, psikolojik olmakla beraber sadece psikolojik değil, aynı zamanda maddi yani hem maddi hem manevi sıkıntılara muhatap e, ahir zaman Müslümanları. Bu da önemli bir varta. Yani e, duygusal hareket etmemek lazım. Delille, akille, e, naslara teslim olarak hareket etmek lazım. Kıyametten önce karanlık fitneler, 1504 nalı rivayet, Ebun Musel Eşar radiyalarından Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Şüphesiz kıyametin hemen önünde karanlık gecenin parçaları gibi büyük fitneler olacaktır. O fitnelerde kişi mümin olarak sabahlayıp kafir olarak akşamlayacak, mümin olarak akşamlayıp kafir olarak sabahlayacaktır. O fitnelerde, yani bu fitnelerle kastedilen Müslümanların birbirlerine kılıç çektikleri fitneler, silah çektikleri fitneler, o fitnelerde oturan ayakta durandan, ayakta duran yürüyenden, yürüyen de koşandan daha haylıdır. O zaman siz yaylarınızı kırın, kirişlerinizi yani yay iplerinizi koparın, Kılıcı, kılıçlarınızı taşa vurun. Eğer sizden birinizi öldürmek için evine girilse, o Adem'in iki oğlundan hayırlısı gibi olsun. Yani öldürlen oğlu gibi olsun. Bu hadis bu şartına göredir. Ebu Labbas Es-Serrac müsnedinde, Hakim İbn-i İbdan, Ahmet, Ebu Davud, İbn-i Mace, İbn-i Ebişeybe, mucem Taberani, İbn-i Batta, El-İbane'de, beyhak i̇bn e, Elbani, İrval-i Muhbil bin Hadis-i Müsned'de tahric ettiler.'' Türklerle savaş, 1505 ne no olur rivayet. Ebu Said el-Hudri radıyallahu dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu, Sizler gözleri küçük, yüzleri kalkan gibi olan bir kavimle savaşmadıkça kıyamet kopmaz. Onların gözleri çekirge gözleri gibi, yüzleri kalkan kaplı gibidir. Kıldan ayakkabı giyerler, deriden kalkan edinirler ve atlarını hurma dallarına bağlarlar. Bu hadis-i müslümün şartına göredir, Ahmet İbn-i İbn Mace, rivayet etmişlerdir. Elbani Es-Sahiyya'da Muhbil bin Hâd-ı Câmi-i e, etmişlerdir. Yani racih olan görüşe göre bu hadise gerçekleşmiştir. Yani Moğolların saldırısı zamanında, Moğollar da Türk boylarından birisi. E, Allah-u Alem e, bu durum haber veriliyor. Yani bu e, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra olan fakat bizim zamanımızdan daha önce gerçekleşmiş bir hadise. İslam'a giren acemlerin fitnesi 1506 Ebu Musa Radyolant dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu yakında aranızda acemler çoğalır yani Arap olmayanlar onlar kaçmayan arslanlardır sizin feylerinizi yerler ve boyunlarınızı vururlar yani feyler e, savaşsız elde edilen ganimetler bunları e, yerler ve boyunlarınızı vururlar yani fitnelerin e, artacağı yine haber veriliyor. Acemlerin çoğalmasıyla. Bunu Rüyani müsnedinde de el ile elde rivayet etmişlerdir. Bukhar ve şartlarına göredir hadis. Dünyevi ilmin yaygınlaşması, 1507 olur rivayet. Amr bin Taglip radıyallahu dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Malın yaygınlaşıp artması, tüccarların yaygınlaşması, kalemin zuhur etmesi kıyamet alametlerindendir. Amr radıyallahu dedi ki, Kişi bir mal satarken falan oğullarının tacirinde e, tacirine danışmadan olmaz der. Büyük bir kabilede katip ararlarda bulamazlar. Bu hadis Bukhari ve Müslüm'ün şartlarına göredir. Ebu Cafer İbn-i Buhteri Musa'nın Nefati'nda Nesai Hakim İbn-i Yasım El Ahad Vel Mesani'de rivayet etmişler. Elban Esai'ya da Muhbil Binadi Camus Said'de tarzı etmiştir. Bunun yalan şahitlik adlı risalede Bununla ilgili, bu hadiste ilgili bir açıklama yapmıştım. Yani kalemin zuhur etmesi, e, Ahmet bin Hamber'in Müsned'indeki rivayette tam bu kelimenin geçtiği yerde, yani kalemin zuhurunun geçtiği yerde aynı hadis cehaletin yayılması, cahilliğin yaygınlaşması, Geçiyor. Yani birbirini böyle tefsir eden iki lafızdır esasında bu. Yani kalem zuhur ediyor ama cahillik yayılıyor. Yani bugün ilmin malzemeleri yaygın. Yani daha öncesinde olmadığı kadar kağıt, kalem, basın organları, işte bir de internet girdiği işin içerisinde bu vasıtalar yaygınlaştı. Ama cehalette o oranda yaygın. Yani, yani insanlar çünkü... E, ilim olmayan şeyleri tahsil ediyorlar. İlim ancak Evza-i olan dediği gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerinden aktarılanlardır. Ama insanlar bunun peşinde değil. Bunlar e, dinle ilgilenenler kıyas, rey, felsefi, görüşler, kelam, din adına bunlarla uğraşıyor. E, dünyevi ilimlerle ilgilenenler zaten asla asla olmayan e, şeylerin peşindeler. Yani kalem ilim vasıtaları yaygın fakat bu hastalar sahih ilmin yerine batıl arzuların elde edilmesi için kullanılıyor. Ticaretin yaygınlaşması 1508 Tarık bin Şeab radıyallahu anh, dedi ki Abdullah bin Mesud radıyallahu anh'ın yandaydık. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu rivayet etti. Kıyametten önce özel selam verilecek. Yani kişi... E, sadece tanıdığına selam verecek. Ticaret yaygınlaşacak. Hatta kadın ticarette kocasına yardım edecek. Öyle ki kişi ticaret için malıyla yeryüzünün çeşitli bölgelerine yolculuk yapacak. Sonra da bir şey kazanamadım diyecek. Bu hadis müslimin şartına göredir. Yani e, burada da ticaret yaygınlaşmasına rağmen bereketsizliğin olduğu vurgulanıyor. Yani az önce açıklamamızda ilmin vasıtalar yaygınlaşmasına rağmen ilimdeki bereketin olmaması, hakiki ilmin olmaması söz konuşuldu. Burada ticaret yaygınlaşacak. Yani kadın bile kocasına yardım edecek. O işe girişecek ama işte e, ticari yolculukları yapacak fakat bir şey kazanamadım diyecek. Yani bereket göremeyecekler. Bunu Ebubekr el-Enbari hadis yüzünde Hakim, Heysem bin Kulaybi Şarhi Müsnede ve Marifet Usabede Ebunay rivayet ettiler. Burada kıyametten önce özel selam verilecek ifadesi bu haberi bir ifadedir. Yani kişi sadece tanıdığına selam verecek. Yani burada nehi e, söz konusu değil. Haber vermedir. Yani bu özel vermenin, özel selam vermenin sebebi nedir? E, bu bununla alakalı bir şey. Yani kişi eğer sadece tanıdıklarına selam veriyorsa e, selamı yayın. Hadisine bir muhalefet vardır. Yani tanıdı tanımadı herkese selam vermesi lazım Müslümanım. Müslümanlar arasında. Ama e, mesela bidatçilerin olduğu bir yerde ise bidatçiye selam verilmez. Bu farklı bir konu. Yani bu, bu hadisle işte e, yasak getirilecek bir mesele değil. Bu e, durumun haberi, haber verilmesinden ibaret. Yani hükmî bir hadis değil. Ahir zamandaki durumların değişeceği, şartların değişeceğiyle alakalı bir şey. Yani normalde biz tanımadığımız Müslümana selam veririz. Şimdi sokağa çıkın. E, biz insanları tanımıyoruz. Tanımadığımız için zahirlerine göre e, hareket edeceğiz. Zahirinde Müslüman e, şekli şemal görürsek selam veririz. Ha, adam bidatçı çıkar sonra. Biz onu bilmiyorduk. Bundan dolayı bir vebal yok. Ama dışarı çıktığımızda Müslüman şekil ve şemalinde adam göremiyoruz neredeyse. Burası e, farklı bir mevzu yani. Yani zahire, biz Müslüman ülkesinde yaşadığımız için işte Hüsnü zannediyoruz. İşte camide gördüğümüz veya İslam'a delalet eden bir şeyler gördüğümüz insanlara selam veririz. Bunda bir sıkıntı yok. Ama olur ki mesela Türkiye gibi ortamda Hristiyan'ı var. Ateist'i var. Komünist'i var. Laik'i var. Hepsi var. Yani selam verirsin adam Hristiyan çıkabilir. Ermeni kökeni çıkabilir. Yani Türkiye vatandaşı olabilir. E, Müslüman da aynı giyiniyor. Kafir de aynı giyiniyor bu ülkede. Burada insan tedirgin oluyor haliyle. Dolayısıyla biz hiç tanımadınız yani İslam'ına hiçbir emare bilmediğimiz bir insanla selam verme mecburiyetinde değiliz. Ama biliyorsak ki bu adam Müslümandır, cahil olabilir. Bidatçı olmadığını da biliyoruz. Yani bidat hakkında bir şey bilmiyoruz. Bu şekilde selamı yaymak esastır. Burada selamın özel verilmesi başka bir Olayların neticesi de olabilir. İşte güvenin tamamen ortadan kalkması. Ee, yani güvensizliğin yaygınlaşması. Bunun sebebi bu da olabilir. Doğrusunu Allah bilir. Batıl şahitliğin yayılıp hakka şahitliğin gizlenmesi. 1509'un rivayet. Yine Tarık bin Şahap'tan biraz daha detaylı geliyor burada. Dedi ki, Abdullah bin Mesud radıyallahu yanında oturuyorduk. Bir adam seslenerek geldi ve namaz için Kamet okundu dedi. O kalktı, biz de onunla beraber kalktık. Mescide girdiğimizde insanları mescidin ön tarafından ruku ederlerken gördük. İbn Mesud tekbir aldı ve ruku etti. Biz de ruku ettik. Sonra yürüdük. Yani ruku halinde yürüyor. Onun yaptığı gibi yaptık. Bir adam hızlıca geldi ve size selam olsun ey Ebu Rahman dedi. İbn Mesud radıyallahu anh Allah doğru söyledi ve Rasulü tebliğ etti dedi. Yani burada hadisi Allah söyledi, Allah doğru söyledi, Resulü de tebliğ etti derken burada hadisin vahiy kaynaklı olduğuna da delil vardır. Çünkü bu hadis de biliniyor, selamın özel verilmesi. Allah doğru söyledi, Rasul tebliğ etti. Yani Resulü tebliğ ederken Allah'ın e, hükmünü bize bildiriyor. Yani sünnet vahiydir demiş oluyor bir yerde. Namaz kılınca döndük ve o evine gitti. Biz yerimizde oturup onun çıkmasını bekledik. Birbirimize bu meseleyi hanginiz soracak dedik. Tarık bin Şahap ben sorarım dedi ve İbn-i Mesud çıktığı zaman bunu ona sordu. O da Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu zikretti. Kıyametten önce özel selam verilecek, ticaretle yaygınlaşacak, hatta kadın ticarette kocasına yardım edecek, akrabalık bağları kopacak, batıl şahitlik ortaya çıkacak, hak şahitlik gizlenecek ve kalem zuhur edecek.'' Bu hadis Müslüm'ün şartına göredir. İsnaf'ta geçen seyyarın seyyar Ebu'l-Hakem olduğu tasrih edilmiştir. Şeyh Ahmed Şakir ve El Elbani bu seyyar Ebu Hamza olduğunu iddia edenlere ayrıntılı cevap vermişlerdir. Ee, yani bu tarihte Bukhari edebi müfredde ravinin seyyar Ebu'l-Hakem olduğunu yani seyyar isimde birden fazla ravi var. Buradaki Ebu'l-Hakem'dir diye e, tasrih etmiş. Bunu evet Bukhara'da müfredde Ahmet, hakim, Taha-ı Şerif-i etmişler i Hasar'da elban tarih etmiştir. Bunu e, açıkladık çoğu lafzını, selamın özel verilmesini, ticaretin yaygınlaşmasını. Akrabalık bağları kopacak. Yani e, akrabalık bağları bugün koparılıyor maalesef. Kimisi dünyevi sebeplerden. Şimdi mesela biz bunu detaylıca açıkladık. Bidatçı ile ilişkisini devam ettiren bir kimse akrabalık bağını koparmıştır. Allah ile Resulü ile bağını koparmıştır. Yani akrabası bidatçı ise onunla ilişkisini devam ettirmesi Allah ve Resulü ile bağını koparmaktır. Ne yapacak? Onu bidatinden caydırmak için veya onun bidatinden korunmak için alakasını kesecek. Alakasını kesince diğer akrabaya ne düşecek? Bu akrabalık bağını devam ettirme vazifesi düşüyor. Dolayısıyla kitap ve sünnetle hareket eden bir Müslüman, bidat ehli birisinden, akrabası olan birisinden bu alakayı kestiği zaman, bu akrabalık bağını koparan kimse değildir. Dikkat edin. Burada diğer akrabanın akrabalık bağını devam ettirmesi lazım. Ne yapması lazım devam ettirmesi için? Bidatından vazgeçmesi lazım. Vazgeçmiyor. Bununla da... E, Barışması mümkün olmuyor. Ne oluyor? Bu akrabalık bağını koparıyor o zaman işte. Yani akrabalık bağını koparma meselesinin yanlaşılması lazım. Dolayısıyla bidatçilerden bağını kesenlere bunlar akrabalık bağını koparıyor diyenler sahtekardır. Bu meseleyi e, savsaklamak isteyen kimselerdir. Akrabalık bağını koparan bidatçidir. Bidatçı e, koparan kimsedir burada akrabalık bağını. Evet. Evet bir şekilde bu akrabalık bağları kopacak. Dünyevi sebepler veya dini sebeplerle. Ve batıl şahitlik ortaya çıkacak. Yani kişi görmediği, bilmediği, hakikatini bilmediği şeyler hakkında biliyormuş gibi konuşacak. Şahit olmadığı şeye şahit olmuş gibi. Başkasından duyduğu böyle söylentilere sanki kendi görüp bilgisi olan bir şeymiş gibi. Herkes her konuda e, rahatça konuşacak. Batıl şahitlik e, bu şekilde aygınlaşacak. Hak şahitlik gizlenecek. Hakkı e, bilenler söylemeyecek. Ne için? İnsanlarla güzel geçinmek için. Halbuki orada Allah Azze ve Celle ile ve Resulü ile arası bozulmakta. Bunu umursamıyor. İlim ehli öncelikle bu sözün muhatapları. Öncelikle ilim ehli. İşte kuştan, böcekten, çiçekten bahsediyor ilim ehlimiz. Yani duyguları okşayan sohbetler yapıyorlar. Bir Seyyid kutuba reddiye vermezler. Selefi geçinenler, hatipler. Bir ne bileyim e, meşhur olmuş bidatçilere, kardaviye, ne bileyim e, bildiğiniz gibi. Yani kitaba ve sünnete muhalif iddiaları ortaya koyanlara reddiye vermezler. Niye? Çünkü şayet bu reddiyeyi vererse kendisini dinleyen, meclisine katılan, dolayısıyla maddi manevi destek verenlerden bir kitle azalacaktır. O kişiyi sevenler kendisinden uzaklaşacak vesaire vesaire. Allah'tan ve Rasulü'nden uzaklığını hiçe sayıyor bu kimse. Yani hak şahitliği gizliyor. İlim ehlinin hakka şahitlik etmesi gerekir. Batılın en yaygın olduğu zaman da batıla reddi vermesi gerekir. O batılın önderlerini de ifşa etmesi gerekir. Onların batıllarını ortaya koyması gerekir. Ama bunu gizleyecek. Ve diğer meselelerde de böyle Yani dünyevi meselelerde de e, hak şahitlik gizlenecek ve kalem zuhur edecek. Kalemin zuhur etmesini de e, az önce açıkladık. Sünnetlerin yerini bidatlerin alması. 1510'lu olur rivayet. Ebu Vail Şakik bin Seleme allah'tan Huzeyfe bin El Yeman Radya iki taş alıp, Birini diğerinin üzerine koydu ve arkadaşlarına şu iki taş arasında ışığı görebiliyor musunuz dedi. Yani taşları birbirine boyunca aynı çakmak taşı gibi bir kıvılcım çıkar. Bu ışığı görebiliyor musunuz? Yani çok cılız bir ışık çıkar bildiğiniz gibi. Onlar Eyübü Abdillah ikisinin arasından çok az bir ışık görüyoruz dediler. Huzeyfe Radyoğlu'nun dedi ki nefsim elinde olana yemin ederim ki bidatler öyle yayılacak. Haktan ancak şu iki taşın arasında gördüğünüz ışık kadarını görebileceksiniz. Bidatler öyle yaygınlaşacak ki onlardan bir şey terk edildiği zaman sünnet terk edildi diyecekler. Bu hadis Buhari ve Müslim'in şartlarına göredir. İbn Vaddah el-Bid'a ve Nehyu anha'da rivayet etmiştir. Evet. Bu yaşanan bir durum benzer manada İbn Mesud Radiyallahu da rivayet var. 1511 sabitel büneyen Rahimullah'tan enes radyolanti dedi ki la ilahe illallah sözünüz dışında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in zamandan olan şeylerden sizde bir şey göremez oldum. Biz ey Abu Hamza peki ya namaz dedik. Dedi ki güneş batarken namaz kılıyorsunuz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in namaz böyle miydi? Yani ikinin namazını geciktirmelerinden bahsediyor. Sonra şöyle dedi. Şu da var ki amel etmek isteyen kimse için sizin şu zamanınızdan daha hayırlı bir zaman görmedim. Yani sahih delillerle gerektiği gibi kitap ve sünnete göre e, amel etmek isteyen için bu zaman çok uygun. Neden? Çünkü bu kadar insan yanlış yaparken sen orada isabet etmen, isabetle hareket etmen, doğruyu bilerek, ilimle e, amel etmen büyük bir fazilet, büyük bir hayır kapsıdır. Bunu da e, şey yapıyor yani mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam zamanında amel eden bir kimsenin amelinin değeri nedir ki? Yani küçümsemiyorum şey olarak. Bunun yanında nedir? Çünkü herkes, yani münafık da aynı namazı kılıyor, mümin de aynı namazı kılıyor. Şekiller aynı. İnsan ancak kalp hasletleriyle, yakiniyle burada üstünlük sağlar. Sonraki zamana baktığın zaman burada ancak iman ehli sayı amellerde bulunur. Çünkü çoğunluk haktan sapmış, batıl ameller, revaca gelmiş ve bunu dikkat edin. Ee, sahabenin en son vefat edenlerinden birisi, yani en son ölenlerinden birisi Enes bin Malik söylüyor, o yakın dönemde, Allah Resulü'ne yakın dönemde La İlahe İllallah sözünden başka bir şey kalmamış. Ya namaz diyorlar, ya namazla mı bozuldu, bak diyor, onda vaktine etmiyorsunuz diyor. Yani dikkat edin, sünnetler o zamandan itibaren ihmale uğramış çoğunluk katında. Böyle bir zamanda, yani insanın korka korka çekine çekine tedirgin bir halde, isabetli amel etmesi kadar fazletli bir şey de yoktur diyor. İşte e, bizim zamanımızı artık siz hesap edin. Yani iş daha da ilerlemiş, batıl daha fazla yayılmış. Evet, Bukhar ve Müslüm'ün şartlarına göre olan bu hadisi, İbn-i Mübarek Müsned'in de Begavi İbn-i Elbida ve Nehiyanaha'da rivayet ediyor. İpek içki ve müzik aletlerinin helal sayılması, 1512 Ebu Amir veya Ebu Malikel Eşari Radyolan dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurdu muhakkak ki ümmetimde bazı kimseler ipeyi sarhoş edici içkileri ve çalgı aletlerini helal sayacaklardır. Muhakkak ki bazı kimseler bir dağın yamacında konaklayacaklar. Onlara ait koyun sürüsüyle çoban sabahları yanlarına gelecektir. Bir adam ihtiyacı için onlara geldiğinde bugün git yarın gel diyecekler. Onlar geceledikleri zaman Allah dağı bir kısmının üzerlerine indirecek, diğerleri de kıyamet gününe kadar maymunlara ve domuzlara döndürülecek bir erdir. Bu hadis Bukhar'ın şartına göredir. Bukhar Rahimullah bu hadisi sayinde muallak olarak zikretmiştir. Burada hadisi almamın sebebi İbn-i Azmın dayanaksız bir şekilde bu hadisin munkatı olduğunu iddia etmesidir. Şey Elban Rahimullah Tahrim-u alat Tarb adlı Risalesi'nde bu iddiaya ayrıntılı cevap vermiştir. Yukarıda naklettiğim isnat Mutlasıl ve Sikaravilerden ibarettir yani bununla ilgili sitede de yazı yazdım. Rivayetin şahitleri de var. Onları da zikrettim. Elban'in Tahrimu Alat-ı Tarp adlı risalesinde yine bu konuda gelen hadisleri cem etmiştir. İbn-i Kayyım'ın lehvan kitabı Şeytanın Tuzakları adıyla daha önce iki cilt tercüme edilmiş. Şimdi piyasada kalmamıştı o. Tekrar bir tercümesi yayınlanmış. Orada bir bab başlığında bu konuda işte bu hadisi zayıf sayanlara cevap vermiştir. Yani İbn Hazm ve ona uyanlara İbn Khayyım da orada ayrıntılı cevap vermiştir. Yani isnat muttasıldır. Bunda hiçbir şüphe yoktur. Bunu dâliç bin Ahmed Secezi el Muntakamim min Mukilliinde, bu kârî sayende muallak olarak İbn İbn Taberani e, Mujemü Kebirde ve Musnadü Şâminde, veya ki sunende İbn Haksârîinde rivayet etmişlerdir. Kurtların ve eşyaların konuşması. 1513 oğlu rivayet Ebu Said el-Hudri radıyallahu dedi ki kurt bir koyuna saldırdı ve onu yakaladı. Çoban onu çekip aldı ve kurt kuyruğu üzerinde oturup dedi ki Allah'ın bana gönderdiği rızkı benden aldığın için Allah'tan sakınmaz mısın? Çoban bu şaşırtıcı bir iş. Bir kurt kuyruğu üzerine oturup benimle insan gibi konuşuyor. Kurt dedi ki bundan daha şaşırtıcı olanı sana haber vereyim. Şu Muhammed Yesrib'de insanlar e, geçmişlerin haberini anlatıyor. Bunun üzerine çoban sürüsüyle Medine'ye geldi ve bir köşeye geçti. Sonra Nebi sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve Çoban ona olanları haber verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaz toplayıcıdır diye seslerini neslim etti. İnsanlar toplanınca Bedevi'ye onlara gördüklerini anlat buyurdu. Bedevi de anlattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki doğru söyledi. Muhammed'in nefslerinde olana yemin ederim ki kurtlar konuşmadıkça, kişinin kamçısının ucu ve ayakkabısının bağı, ailesinin kendisinden sonra ne yaptığını söylemedikçe kıyamet kopmaz. Bu hadis Müslim'in şartına göredir. Ahmet bin Meni müsnedinde de bin Ahmet yani Ahmet bin Ambel, İbn-i İbban Hakim Tirmizi, İbn-i Ebişeybe, Ukayliyet, Duafa'da e, rivayet ettiler. Elban-i Eszaiye'de, Mukbil bin Cami-i e, Cami Said'de tahriyc ettiler. Evet. Bugün burada bırakalım inşallah. Fitneler ve kıyamet alametleri devam edecek bu bölüm. E, zamanın bereketsizleşmesi başlığından kaldık. Subhanakallahü ve bihamdik <Sessizlik> ve eşhedü en la ilâhe illâ ve esteğfiruke ve töbü ileyk